Ona, senin kavminden altı kişilik bir grup peygamber zamanında aynı şeyi yapmak istediler. Hazreti Peygamber, bende sizin için güzel bir örnek yok mudur, diyerek onları böyle yapmaktan nehyetti. Bunun üzerine Said bin Hişam o grubu, hanımını tekrar nikahını aldığına dair şahit kıldı. Sonra İbni Abbas'a giderek Hazreti Peygamberin vitir namazını sordu. İbni Abbas, yeryüzünde peygamber vitrini herkesten daha iyi bileni sana haber vereyim mi, dedi.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 Hazreti Peygamber'in bir gecede bütün Kur'an'ı hatmettiğini veya Ramazan ayı dışında herhangi bir ayı tamamen oruçlu geçirdiğini hatırlamıyorum," dedi. Sonra kalkıp İbn Abbas'ın yanına giderek Hazreti Ayşe'nin bana anlattıklarını söyledim. "İbn Abbas, Ayşe doğru söylemiştir. Eğer ben onun yanına gidebilseydim bizzat kulağımla duyacaktım," dedi.